Ben Picasso, yazan Sibel Sonmaz, illüstratör Cem Kızıltuğ, sanat yönetmeni Barış Karayazgan, grafik tasarım Ravza Kızıltuğ. 1881 yılında 25 Ekim sabahı İspanya'da doğdum. Anne ve babam bana önce Pablo ismini verdiler. Sonra Diego, sonra Jose Francisco de Paula, sonra Juan Nepomuceno. Maria de los Remedios, Crispin, Crispiniano, Santísima Trinidad. Çünkü benim doğduğum Malaga şehrinde bir çocuğa ne kadar çok isim konulursa o kadar yetenekli olacağına inanılırdı. Senin adının hikayesi nedir? Kim koydu sana bu ismi? Anlamı ne? Neden bu isim peki? Sorup öğrenmeye ne dersin? Babam ressamdı. Aynı zamanda yaşadığımız kentin müzesinde çalışırdı. Resim öğretmenliği de yapmasına rağmen yoksulluk içinde yaşamamızı sürdürüyorduk. Babam güvercin resimleri çizerdi sürekli. Bu güvercinler benim ilk arkadaşlarımdı. Senin ilk arkadaşın kim? Yürümeyi geç öğrendim. Boş bir bisküvi kutusunu ite ite başardım yürümeyi. Ama çabuk konuştum. İlk söylediğim kelime pizdi. Yani İspanyolca lapiz. Yani kalem. Peki sen ilk olarak hangi kelimeyi söylemişsin? Babam ben çok küçükken bile fırçayı bana veriyordu. Bir gün yaptığı güvercinlerin ayaklarını çizmemi istedi, paleti ve fırçayı verip dışarıya çıktı. Eve döndüğünde resmi tamamen bitirdiğimi gördü. Üstelik güvercin ayakları o kadar gerçekçiydi ki babam o günden sonra resim yapmayı bıraktı. 11 yaşına geldiğimde okuma, yazma, hesaplama gibi bilgileri kavramakta güçlük çekiyordum. Diploma sınavında öğretmenime hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Senin öğretmenin olsa ne cevap verirdi? Benim öğretmenim tahtaya rakamları yazıp aynısını yapmamı istedi. En iyi bildiğim şey gördüğümü aynen çizebilmekti. Bunu çok iyi yaptım ve diplomamı aldım. 14 yaşımdayken bir okulun 30 günde geçilebilecek tüm sınavlarını bir günde geçerek yaşım küçük olduğu halde okula kabul edildi. Artık Barcelona'da yaşıyorduk ve Barcelona'nın tanınmış ressamları beni tanımaya başlamıştı. 16 yaşına geldiğimde İspanya'daki sanat okullarının tüm sınavlarını tüketmiş durumdaydım. Madrid'de çok tanınmış bir sanat akademisine girdim. Çok geçmeden yaşlı başlı ressamların saygısını kazanmaya başladım. İlk sergimi 1900 yılında sanatçıların gittikleri bir barda açtım. Senin de tahmin edebileceğin gibi bu benim en mutlu günlerimden biriydi. Mutlu günlerim uzun sürmedi. Çok sevdiğim arkadaşım Casagemas ölünce çok üzüldüm. Sence bir ressam çok üzüldüğünde ne yapar? Evet çok haklısın. Üzüntüsünü paletine döker. O günlerde benim fırçam da en çok mavi rengi alıyordu paletimden. Çünkü hüznümü, üzüntümü mavi renkte buluyordum. Üç yıl boyunca mavi görecek, mavi boyayacak, hatta mavi giyecektim. Peki sence üzüntünün rengi nedir? Sürekli aynı yerde kalmayı sevmiyordum. Resimde yeni tekniklere o kadar ilgi duyuyordum ki dönemin sanat merkezi sayılan Paris şehrine gitmeye karar verdim. Kendimi çok özgür hissettiğim Paris'te öğrendiğim yeni tekniklerle resim çalışmalarımı sürdürdüm. Mavi renk yavaş yavaş terk etmeye başladı paletimi. Yerini pembe ve ten rengine bıraktı. Tablolarımda sadece pembe renk değil, cambazlar, akrobatlar ve balyaçolar da vardı. Çünkü o sıralarda sık sık Medrano sirkine gidiyor ve gösterileri büyük bir keyifle izliyordum. Hayatımda ne varsa resimlerimde de onlar olduğunu anladın, değil mi? Artık resimlerimi Picasso ismiyle imzalamaya başlamıştım. Picasso annemin soyadıydı. En çok sevdiğim şey sürekli teknik değiştirmekti. Hiçbir zaman aynı tarz resim yapmadım. 1908 yılında farklı ve sıra dışı bir biçim denedim resimlerimde. Bu akıma kübizm deniyor. Küp şeklinde kafalar... Kollar, bacaklar, yerleri değiştirilmiş gözler, kulaklar, burunlar. Avignonlu kızlar benim ilk kübist resmimdi. Bu resmi ilk gösterdiğimde herkes çok şaşırmıştı. Aslında görenlerin çoğu bu yeni türden hoşlanmamıştı. Çünkü kübiz tablolarda hiçbir şey olması gereken şekilde değildi. Her şey gerçekte gördüğümüzden farklı görünüyordu. Kübist resimlerimle birlikte ünüm yayılmaya başladı. Fakat bununla sınırlı kalmadım. Resmin dışına çıkarak heykeller, özgün baskılar, seramikler ve kolajlar yaptım. Her türlü malzemeyi saklardım. Eski şişeler, hasır sepetler, gazete parçaları, kumaşlar. Her şeyin benim elimde sanata dönüştüğünü söylerler. Sence de doğru mu? Gernika en ünlü resimlerimden biri oldu. İspanya İç Savaşı'nda Alman savaş uçakları İspanya'nın Gernika kasabasını bombalamışlardı. O kadar etkilenmiştim ki bunu bir duvar resmine aktarmak istedim. Savaşta gördüğüm bütün çirkinlikleri, acıyı, karmaşayı, öfkeyi ve çaresizliği çizmeye başladım. Resmi bitirmek üzereyken bir Alman subayı atölyeme geldi. Resme bakıp alaycı bir ses tonuyla sordu. Bunu sen mi yaptın? Büyük bir öfkeyle yanıt verdim. Hayır, siz yaptınız. Uzun bir hayat sürdüm. Paolo, Maya, Paloma ve Claude isimlerinde dört tane çocuğum oldu. Çocukları çok sevdim. Son dönemde yaptığım resimler çocukların yaptıkları resimlere çok benziyor. Fark ettin mi? Bir gün çocuk resimlerinin olduğu bir sergiyi gezdiğimde şunu fark ettim. Ben bu çocukların yaşındayken Rafael gibi çizim yapabiliyordum. Ama bu keratalar gibi çizebilmek için... Bir ömür harcadım. Dünyadan ayrıldığımda 92 yaşındaydım. 1973 yılıydı. Resimlerim, heykellerim ve seramiklerim çok beğeniliyor. Büyük sanatçı Picasso çok konuşuluyor. Sen de fark ettin değil mi? Sanat eserleri var olduğu, sergilendiği ve çocuklar onları görmeye geldiği sürece sanatçılar asla ölmüyor.